Ee, Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden üç konu derledim. Belki vaktimiz olursa dördüncüsüne de gireriz. Ee, i̇lk olarak Fransa'dan bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz e, geçen hafta bir ortaokul öğretmeni Samuel Peti derste Muhammed peygamber karikatürlerini göstermesinin ardından e, son derece vahşi bir şekilde başı kesilerek e, öldürüldü. Bu Fransa'yı zaten bu İslam meselelerini son haftalarda daha yoğun bir şekilde konuşan Fransa'yı ve genel olarak tüm Avrupa'yı bayağı ciddi bir şekilde sarstı. Çeşitli yönlerden tartışılıyor bu konu. Avrupa'da ee, ama ben e, yani öne çıkan meselelerden birisi bunun e, okula e, ve seküler eğitime bir saldırı olarak e, görülmesi ve e, işte binlerce kişi Fransa'da bu olayın ardından sokaklara çıkıp hem öğretmeni anarken hem de saldırıyı lanetlerken taşıdığı pankartlardan en çok olanı Je suis. Yani ben öğretmenimdi, öğretmenleri korumaları gerektiğini, özgür eğitimi korumaları gerektiğini düşünüyorlar. Liberasyon gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yazar, cuma akşamı okul kalbinden vuruldu okul teröristler için bir nefret objesi ifade özgürlüğü bilgi bilim tartışma eleştiriye açık olma adı ne olursa olsun tek bir kutsal kitap değil çok sayıda kitap o İslamcı terörist işte bütün bu değerlere saldırdı e, bütün bu değerleri her zamankinden fazla korumalıyız şimdi diyor bir, e, bir yorumcu Fransa'dan e, Danimarka'da da bunun üzerine örneğin bir öğretmen e, Facebook'ta kendisinin de derste Muhammed e, peygamber karikatürlerini işleyeceğini açıklamış ve e, ona da hemen ardından şiddet tehdidi içeren e, mesajlar gelmiş ve Danimarka gazetelerinden birisinde de bir yorumcu öğretmenlerimizi yarı yolda bırakamayız. Korkudan kaynaklanabilecek o sansüre karşı tetikte olmalıyız diyor. Yani okulun şimdi e, radikal İslamcılarla e, seküler kültürün e, bir çatışma noktası olmasından endişe ediliyor. Ve bu bağlamda tartışılıyor daha çok Fransa'daki e, cinayet. E, Fransa'dan söyleyeceklerim böyle. Evet, oldukça yüksek sayıda insanda protestolar için sokaklara döküldü hem de sokaklara çıkma yasaklarının da gündemde olduğu bir dönemde değil mi ilginç bir şey oldu? Evet evet, evet ve üst... gerilim. Evet evet ve hani bu kez polis onları durdurmadı aksine onlar için hani kolaylaştırıcı oldu ve gayet şey pürüzsüz bir şekilde bu protestolar gerçekleştirildi. Evet. Hmm. Buradan Danimarka'ya geçelim. Danimarka siyaseti çok ciddi bir şekilde sarsılıyor. Neyle sarsılıyor? Me Too hareketiyle sarsılıyor. 3 yıl önce başlamış olan dünyada Me Too hareketi Danimarka'yı şimdi vuruyor gibi görünüyor. Bu kapsamda hani bir dizi gelişme oldu onları aktaracağım. Son şey gelişme. Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen'in hakkındaki taciz suçlamalarının ardından istifa etmesiydi. Danimarka'da bu Me Too dalgası bir televizyon gazetecisinin, kamu televizyonundaki üst düzey bir yöneticinin, kendisini taciz ettiğini canlı yayında açıklamasıyla başladı. Onun ardından pek çok taciz vakası ifşa edildi. Olay siyaseti sıçradı. Parlamentoda çalışmış ya da çalışmakta olan bunun içinde hem milletvekilleri var hem de işte parlamento çalışanları var. 322 kadın tacize maruz kaldıklarını söylediler parlamentoda ve bu konuda bir soruşturma başlatılmasını istediler. Bu arada ülkenin önemli partilerinden sosyal liberal partide bir taciz, büyük bir taciz soruşturması yürüyordu. Ve bunun sonunda partinin lideri şu açıklamayı yaparak istifa etti. Bu şikayetlerin merkezinde ben varım. Ee, özür diliyorum ve istifa ediyorum diyerek istifa etti. Ve son olarak da işte bu e, Kopenhag Belediye Başkanı istifa etti. Bu da çok önemli bir figür. 2010'dan beri e, Kopenhag'da belediye başkanı ve ayrıca iktidardaki sosyal genel başkan yardımcısı. E, i̇stifa ederken e, kadınlardan özür diledi ve dedi ki ben kendim kötü sağlıksız, ama aynı zamanda partimizdeki eski ve köklü bir kültürün parçası oldum. E, sorunun bir parçası olmaktan çözümün bir parçası olmaya doğru gitmek istiyorum dedi. Yani Çok part... ilginç yani açıklaması evet. partinin içinde de yaygın diyor yani. <gülüyor> evet yaygın olmaktan taciz, önce evet, kök... köklü bir taciz kültürü olduğunu söylüyor. evet. Şimdi bu evet. e, Tuğba şeyi de Me derken e, bir iki kelimeyle onu da özetleyelim. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde esas olarak e, yükselen bir e, kadın hak hareketi bu. Harvey Weinstein'le başladı herhalde. Yani sinema e, şeyi Mogul diyorlar işte. E, prodüktör. Büyük bir prodüktör. Ama e, bir şirketinde çalışan ve bütün tan, birlikte çalıştığı oyuncularla Kadın oyuncularla hepsini taciz eden sayısız karşısında şey olan birisiydi mahkum edildi ama onlara onun mahkum edilmesine giden yolu açan bir harekete me too ben de ben de uğradım tacize filan diyen bir hareket dediğim Amerika benim hatırladığım kadarıyla böyle başlamıştı. Evet Amerika'da başladı ama e, Avrupa'da dünyayı. pek çok e, ülkede e, ve sizin söylediğiniz gibi televizyon sinema sektörüydü. Diğer sektörlerden de pek çok ifşaat olmuştu ama merkezinde onlar vardı haklısınız. E, şimdi Danimarka'da bu konuşulurken yani mesela hani pek çok açısıyla konuşuluyor deniyor ki mesela e, işte en büyük bin şirketin Sadece 69'unun başında kadın yöneticiler varmış. İşte hani tüm bunlar aslında birbirini besleyen bir sistem. Bütün bunları birbirinden farklı düşünemeyiz e, diye çok farklı yönleriyle tartışılıyor mesele. E, ama şunu da söylemek gerek. E, Danimarka'daki işte en çok e, yaygın gazetelerden bir tanesi politikenin e, genel yayın yönetmeni e, bu Me Too hareketinde... E, Tartışmanın nereye evrileceği konusunda şöyle de bir şey söylüyor. Hani bu insanları affetmek de mümkün olmalı diyor. E şöyle doğrudan aktarayım. Bu savaşta dürüst şekilde doğru tarafta durmak isteyenler için itiraf, özür ve bağışlanmanın da yeri olmalı. Bu nedenle Ostergard ve Jensen'in sahneden inmiş olmalı bu politikacılardan bahsediyor. Hata yapmış her erkeğin aynı şekilde veda etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Yani bir taraftan erkek yorumcular bunları da savunuyor ve bunlar da tartışılıyor. Tabii ki pek çok kadın aynı fikirde değil ama Danimarka'da bu mito Me meselesi, kadınların taciz edilmesi çok çeşitli açılardan tartışılıyor. Evet, doğrusu pek Danimarka beklenebilecek böyle bir şeyin beklenebileceği son ülkelerden bir tanesi sayılabilirdi doğrusu ama böyle demek ki. Evet ve yani hani siyasetteki çok önemli figürler şu anda hani siyaset sahnesinden bu nedenle inmiş vaziyette. Evet. Böyle. Siz sabahları Selim Badur'la tabii ki Covid'i pek çok açıdan ele alıyorsunuz. Ben de ufak bir katkıda bulunmak istiyorum. Avrupa medyasında işte hani Avrupa'da pek çok yerde kapatmalar oluyor falan. Ama bir yandan da ya bir dakika yani Çin'de bu iş bitti mi nasıl bitti diye Çin'e şaşkınlıkla bakıyorlar çünkü Çin'deki bulaş oranları en azından resmi rakamlara göre son derece düşük düzeylerde. Geçtiğimiz haftalarda altın hafta diye tabir ettikleri kendileri için bir ulusal bayram olan bir dönemdelermiş. Ve hani seyahate çıkıyorlar her şey son derece normal gözüküyor. İsviçre gazetesinden bir yorumcu bu fotoğrafa şöyle bakıyor. Son fotoğraflara bakıldığında insan bu ülkenin başka bir gezegende olup olmadığını düşünüyor. İnsan kitleleri Pekin, Şangay ve diğer metropollerin sokaklarında dip Çin seddi boyunca uzun konvoylar oluşturuyor. Sosyal mesafe sıfır, maske opsiyonel tüm ülkeyi sarmış seyahat ve alışveriş patlamasından hiç bahsetmeyelim bile. İşte Avrupa ikinci bir evek kapanma vakası yaşamamak için mücadele verirken Çin özellikle de tıbbi sıhhi ürün ihracatını yoğun bir şekilde arttırarak 2020 yılında işte GSE ağaçını Gaysaf yurt içi ciddi şekilde arttıracak bunu bekleyebiliriz diyor. Yani tüm bu Covid meselesini konuşurken Çin'in de gerçekten başka bir gezegende bir ülke gibi göründüğünü akılda tutmak gerekiyor. Evet yani Yeni Zelanda bu işi mücadeleyle başaran tek ülke gibi görünüyordu ama Çin içinde böyle şeyler çıkmaya başladı. İlginç. Evet ama Yeni Zelanda'da hani yanılmıyorumdur umarım Yeni Zelanda'da rakamlar yine tekrar arttı diyebiliyorum. Ee, ee, tabii ki diğer öyle ee, mi? Evet bir, yani bir vaka görüldü öyle uzun mi? süre 3 hafta sonra o da dışarıdan yani bir dok işçisinin başka bir ülkeden gelenlerle temas sonucu olduğu anlaşıldı. Yoksa sonucu Hı. Yeni Zelanda'da ...tamamen önünü almış vaziyette görünüyorlar. Ama Çin tabii başka bir hikaye. Yani onu hem dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi... ...hem de verilen rakamlar ve uygulamalar nasıl... ...tam öğrenmek zor olabilir. Yani toplama kamplarında falan Uygur Türklerini... ...tıkarırken evet. nasıl olduğunu biraz izah etmek evet. kolay değil. Evet e, neyse yani hani önümüzdeki tek tırnak içinde iyi e, örneğin Çin olmaması, Yeni Zelanda'nın da olması mh, çok sevindirici. E, e, ufak bir şey e, aktarmak istiyorum kısaca. E, Macaristan'la ilgili Avrupa Adalet Divanı mh, geçtiğimiz haftalarda bir karar aldı. Ee, Macaristan'da 2017 yılında yüksek öğretim yasası değiştirilmişti ve bu e, yurt, merkezi yurt dışında olan üniversitelerle ilgili bir takım değişiklikler getiriyordu ve aslında burada yani tek hedef e, ABD'li milyarder George Soros'un kurmuş olduğu ve son derece prestijli bir üniversite olan Ar Orta Avrupa Üniversitesi'ydi işte onun ülkede faaliyetlerini devam etmesini engelleyen bir takım şartlar getirilmişti ve nitekim hani bu şartlara uyamadığı için de Orta Avrupa Üniversitesi Macaristan'dan Viyana'ya taşınmak durumunda kalmıştı 2017 yılında biraz geçikmeli olsa da 3 yıl sonra Avrupa Adalet Divanı bu yüksek öğretim yasasının AB yasalarına aykırı olduğu Olduğuna, e, ...akademik özgürlüklere aykırı olduğuna karar verdi. E, yani üniversitenin rektörü şey diyor, hüküm maalesef geç geldi. E, ancak yine de emsel teşkil edecek bir karar. Avrupa'da başka hükümetleri özgür kurumlara benzer saldırılarda bulunmaktan alıkoyacaktır... Hale imser bir değerlendirme yapmış. Evet. E, ama her şeye rağmen e, hani Avrupa Birliği'nin yargı organlarından akademik özgürlüklere dair böyle bir karar çıkması e, önemli. Bunu da aktarmak istedim. Evet, üniversitenin e, ayakta kaldı, pek söyleyemez herhalde, değil mi? Maalesef, maalesef, maalesef. Böyle bir şey üniversitenin, evet. Evet. Peki. Peki. Çok bu hafta ederim. bu kadar. Görüşmek üzere gelecek hafta. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.